Departmanı Daire 4 Yazan Hürşen Girdim Koç Yöneten Asuman Korak Efektör Mehmet Turgut Teknik Yapım Alican Can Deniz sanatçılar Anne Hepşen Akar İffet Adviye Öztürk Kemal Münir Janer Nimet Tomris Çetinel Melahat Gülenay Akşar Ali Atsız Karatuman Murat Görkem Canverdi <Gülüyor> Ay yavaş kızım yavaş Sokağa çıkalım dediğime pişman etme beni Hızlı mı yürüyorum Bir de soruyor soluk soluğa kaldım sana. İyi Ay. duralım da dinlen Ay. Hayır hayır yürüyemediğimden değil Değil yürürüm de işte belim ağrıyor biliyorsun Hem şöyle etrafa bakayım azıcık canım Peki Ay. Durma durma hadi hadi yürüyelim hadi Tamam anneciğim Ay. peki tamam Ay. Ne o Ne o kızdın mı Hayır çok abanıyor muyum ben sana Yok canım kol kola of. gidiyoruz işte ay, Ne zamandır dışarı çıktığım yoktu Çay bahçesi açılmıştır değil mi Açık açık Velaetler gitmiş ya ha, ha Sahi söylemişti unuttum işte Ay Ay ne biçim geliyor bu adama Yo, şöyle, şöyle gel çarpacak ay, şimdi Bir şey olmaz anne ay, Bu yol hep kalabalıktır biliyorsun ay, Şuradan dönünce ay. rahat ederiz ay Baya da uzak Hepin yolumuz var değil mi Dinlene dinlene ay. gideriz işte ay. Ey Rabbi, Elimde torbalarla az mı gelip gittim bu yollarda Ay neden böyle oluyor bilmem ki Öyle yaşlı da sayılmam ama Aa bak eniştem geliyor Maşallah Aa. sokağa çıkmışsınız Nereye böyle Taşla çay bahçesine gidiyoruz Aa, Yürüyebilecek misiniz oraya kadar Aa, Yürüyorum neden yürümeyeyim ayol Hava güzel İşte geze geze gidiyoruz ya ya, Güneş sıcacık bugün Eh Yaz da geliyor artık Nasılsın İffet İyiyim <gülüyor> Ben de okula gidiyorum Murat'ı alacağım Hadi görüşürüz Güle güle, güle, güle. Ablama selam söyle Ay. Nasıl şaşırdı Beni ölecek diye bekliyordu Allah bilir Aman anne Oh Güzel oldu. İyi ki geldik. Ay çayı da ne güzel demlemişler ha? Hmm. Oh, ah biraz yoruldum ama değdi doğrusu. Ah oh. rüzgar çıktı sana dokunmasın. Yok <Gülüyor> yok yo, yo, bir şey olmaz. İfet Deminden beri dikkat ediyorum. Şu delikanlılar hep sana bakıyorlar. Sakın başını o tarafa çevirme. Ne tarafa? Sola sola. Şu kapıya giden yola doğru. Benim oraya arkam dönük anne İyi ya işte arkana dönüp bakma diyorum bende. de Ay canım niye bakayım şurada güzel güzel otururken Terbiyesizler Konuşup konuşup gülüşüyorlar Hesabı isteyelim de kalkalım yavaş yavaş Ay aceleyle oturuyoruz işte Oturursun diye korkuyorum daha yeni iyileştin tekrarlamasın Yo yo yo benim büyüğüm sağlamdır Bu ara üst üste hastalandım ama Sabahları bal yiyorum ya o çok iyi geliyor Geçti artık bir şey olmaz geçti Peki sen bilirsin Bak şurada ağacın dibinde 2-3 tanecik ballı baba var Görüyor musun Aa. Ağaçlarda ne güzel yapraklanmış Tazecik Yem yeşil ah, ah, Gördüm gördüm Belli etmeden yan bir bak Allah aşkına Koskoca kadar ne biçim giyirmiş <gülüyor> Bakamam anne bana ne Aman ne suratsız şeysin Etrafımıza bakmayacaksak Niye geldik buraya İsküdar'ı seyrediyorum ben <gülüyor> Uzaktan ne güzel görünüyor Masal gibi Burasını yıkarlarsa çok yazık olur Bahçe yol nesini yıkacaklar bahçenin Ne bileyim öyle söylüyorlar Otel yapılacak Öyle şey olur mu ayol Yalandır yalandır inanma Oo, Şey sahiden rüzgar çıktı galiba Şey üşümüyorum ama Hadi hesabı ödede kalkalım istersen ha Ha hoş geldin. <gülüyor> ne haber komşum? Nasılsınız? Ne var ne yok? Ha, i̇yilik hoş geldin. Gel içeri girsen. Ay yok girmeyeceğim. Şöyle kapıdan bir uğrayayım da teyzemin hatırını söyleyeyim dedim. A, sen çamaşır mı yıkıyordun? Yıkıyordum ama su kesildi yarım kaldı. Her şey ortada baksana. alıştık artık ne yapalım? Akşama gelir gece Kim yıkarsın Kim o ife? Kim geldi? Melahat Hanım anne. A gelsin gelsin buyursun. Hadi. Buyursun. İçeri gir de bir sabah kahvesi içelim. Oturmayacağım benim de işim var. Nasıl oldu ateşi düştü mü Düştü düştü daha iyi Kahvaltı etti bu sabah Yukarıdaki cümbüşü duydunuz mu dün gece İffet gelsenize buraya Ay beş dakika girivereyim bari <gülüyor> Merhaba oh. Oh. Oh, Maşallah iyisin iyisin oh. Yüzün gözün oh. düzelmiş ah. Hiç iyi değilim hiç Şöyle az biraz Doğrulayım desem hemen başım dönüyor Bugün beşinci gündür başımı yastıktan kaldıramıyorum Ee, o kadar ateşten sonra oh. Yavaş yavaş iyileşirsin hiç merak etme Aa, Ama ben böyle değildim ki evladım Kırk yılda bir üşütüp hasta olsam Hemen bir güzel ıhlamur kaynatıp içerdim Bir de limon Aspirin de aldım mı tamam Sabaha dipdiri kalkardım İki yıldır böyle oldum işte Bir yattım mı kolay kolay düzelemiyorum Şey. Öyle pek yaşlı da sayılmam ama <gülüyor> bilmem ki Geçer ben geçer ışır... üzülme İffetciğim gelsene kahve falan yapma sakın Ben şimdi gideceğim Yaptım yaptım dur getiriyorum Ay iş çıkardım başımıza Yok canım ne olacak bir kahvede <gülüyor> ah, Zahmet oldu canım teşekkür Afiyet ederim Afiyet olsun ee, Şey e, İffet şu yastığı arkama koysan az... ay, Bir gayret edeyim bakayım oturabilecek Dur dur anne acele etme ben yardım ederim sana. Ay, ay Şöyle şey, Neydi o dün geceki patırdı kuzum Kim kimi dövdü sen biliyor musun En üst kattakiler Size kadar sesleri geldi değil mi hmm. Gelmez olur mu bütün apartman çın çın öttü e, İffet'e çık kapıya da bir dinle bakalım ne oluyor dedim Korktu da çıkamadı Hasan beyler yakıt parasını 3 aydır vermiyorlarmış da ondan Yöneticiyle birbirlerine girmişler hey, Bir kadın bağırıyordu avaz, avaz Hasan ya. beyin karısı ha. A -a, Hayret doğrusu o terbiyeli hanım hanımcık kadın Nasıl öyle bağırdı e Burnuna vurmuşlar Hii. Hasan bey ile yönetici kapışınca o araya girmiş ayırayım diye Birisinin eli çarpmış ama artık hangisinin ki bilmiyorum Kan içinde kalmış kadının Ay. yüzü gözü Eee sonra Yöneticinin sesini duyunca bizimki de fırladı çıktı yukarı Birileri daha gelmiş zorla çeke çeke götürmüşler Hii. adamı evine Vah vah vah, vah. Ya. çok o, iyi Niye vermemiş yakıt parasını o da biz bile yok canımızla önce yakıt parasını Taksitlerimizi ödüyoruz Sonra elimize kalanla geçinmeye çalışıyoruz Bir yerden alacağı varmış alamamış Önceden söylemiş beni birkaç ay idare et Sonra hepsini birden veririm demiş hmm, Şık şık giyinmesini biliyorlar ama Kızlarını görmüyor musun Her gün değişik bir şey giyiyorlar Anne bize ne el alemin giyip çıkardığında ha, Bize ne olur mu Bak yakıt parasını vermemişler işte ay, Neydi o gürültü kıyamet Nasıl korktuk akşam unuttun mu Öğleden sonra çıkıp yoklasak mı kadıncağızı ne dersin Bilmem ki Ayıp olur belki birkaç gün geçsin ondan sonra gideriz Peki öyleyse çarşıya çıkalım Bakalım ucuzlukta ne var ne yok Aa, Sen ceket alacaktın hani ay, ay, ay, ay, Olmaz oturun evinizde Aa, Neden İffet'in işi var o gidemez e, Su akmıyor ki anne yani. çamaşır yıkayamam artık Kaldı nasıl olsa e, yemeğimiz de var Hem bir hava almış oluruz Şöyle bir bakınır geliriz değişiklik olur Başka zaman gidersiniz Ay bugün ben hiç iyi değilim hiç İyisin ay... anne bak ne güzel oturuyorsun işte Ben de daha iyi gördüm sizi ay iyi olmaya gayret ediyorum ama Gözümde yıldızlar uçuşuyor Melahat hanım Melahat hanım hiç halim yok Tuvalete kalksam düşer müşerim de iş çıkar başımıza Biz buradayken gidin İlaç aldığım için sık gidiyorum işte <gülüyor> Doğru şey doğru ya. haklısınız e, İffet'e ceket bakalım diye söyledim ama Acelesi yok tabi e, İstiyorsa gitsin ben bir şey demiyorum Bir saat bile sürmez anne Bir saat için giyinip de yola çıktığına değmez kızım Aa, O kadar çabuk dönemeyiz ki Biliyorum biliyorum tabi Orası burası derken Akşamı bulur eve gelmeniz Ah Ah ben bunları büyütürken Aylar geçerdi de Yan komşuya gidemezdim evladım Babası Allah rahmet eylesin Titiz adamdı Akşam olmaz mı masayı hazırlar Yemeği ocağa koyar El pençe divan onu beklerdim Gelir gelmez hemen ellerini yıkar yemeğe otururdu Karnını doyurmadan yüzümüze bile bakmazdı Bunlar okusun diye On yıl ben aynı mantuyu giydim desem inanır mısın <gülüyor> İnanırım tabi Benim de annem söyler o da az çekmemiş bizim yüzümüzden Yok yok yo. kimse benim gibi olamaz Ne zorluklarla büyüttüm ben onları Kolay değil teyzeciğim ama Doğrusu emeğim boşa gitmemiş Çocuklarının üçü de pırlanta gibi. Safet Bey ne zaman gelse eli kolu doludur hep görürüm pencerede. E Nimet abla da sık sık arar sorar. İffet de sen bir dediğini ikiletmez öyle değil mi? Ee işte. Haksızlık etmeyin ama daha ne yapsınlar? Annem istiyor ki dizinin dibinden ayrılmayalım. Nimet ablam evleneceği zaman öyle üzdük. Ay se... ne yaptım İffet ha? Ay... Söylesene ne yaptım şimdi? anne neyse. Sinirlenme şimdi. Kaç yılın hikayesi bırak Allah'ını seversen Ay hiç gözüm tutmamıştı o adamı beğenmedim ayol Kızım böyle çok konuşup Çok gülen adamdan hayır gelmez dedim ama Ne oldu Dinledi mi Nimet beni Kendi bildiğini okudu Şimdi de çekiyor işte ha. Aa, Hiç bile her evde o kadarcık anlaşmazlık olur Pekala geçiniyorlar Helal ablam çalışmaya başladı Aman aman iyi iyi iyi Her şey bir acayip oldu zaten o girip yemek pişiren erkekten hayır mı gelir ayol ay. <gülüyor> ay ne güzel. Yemekleri enişten mi yapıyor? Evet o yapıyor. Oo. Eniştem çevirmen ya. Ona kimse karışmıyor şirkette. Ablamdan önce eve geldiği için alışveriş yapar. Murat okuldan alır. Ha, onun çalıştığı mı var zaten. Geveze. Ah. Çenesi hiç durmaz. Abuk, sobuk söyledir durur. <gülüyor> İşsiz de Safvet yerleştirdi onu şirkete. Ay ay ay ay benim midem bulanıyor galiba. Yok. Yine kulaklarım vınlamaya başladı Nane limon kaynatayım sana yo, yo yo yo istemem Şu yastığı al arkamdan da yatayım ben gene Gel şöyle İşte, işte biraz oturayım dedim mi böyle oluyorum i̇şte. Yoruldunuz herhalde Ah. Oh. Oh. Hadi ben gideyim artık oh. İyi günler teyzeciğim görüşürüz Güle güle kızım güle güle Evlerinin önü zeytin, Bak baba olmuş mu? Ha? Evet benim aslan oğlum Pek de akıllıdır pek Ne güzel yıkamışsın elini yüzünü Tertemiz olmuş Geç bakayım masanın başına aç defterini yazmaya başla Ben de patatesleri alıp geliyorum şimdi Bir güzel patates kızartalım Ciğer ızgara, pilav Bir de salata yaptık mı Doyduk gitti Ben muzist gördüm baba Biliyorum Aldın mı? Elmamız var ya Elma bitsin maaş alınsın ondan sonra muzda alacağız değil mi? Alacağız tabi Acele etme ama yavaş yavaş Canımız ne istiyorsa alacağız Peki babacım Pirinç koymuşsun tepsiye hani patates demiştin e Önce pirinci ayıklayıp haşlayalım Pilav yapacağız ya Ama sen patates demiştin <gülüyor> Acele de sırası da şaşırmışım Pilav pişerken patatesleri ayıklamalıyım ki... ...o dinlenirken patatesler kızarsın. Hem o zamana kadar annen de gelir. Soğumadan sıcak sıcak yeriz. E ee, anlat bakalım. Ne yaptın bugün okulda? Kimseyle kavga etmedin değil mi? Etmedim. Bek hmm, güzel. Öğretmenle de aran iyi. İyi. Hepinizi çok seviyorum diyor bize. <gülüyor> Tatlı bir kız sizin öğretmen. Yaşı küçük ama akıllı. Sınıfta hep oyun oynuyor bizimle. Bak hele. Korkmayın rahat olun diyor Derslerinizi de oyun gibi yapın diyor Ama temiz ve dikkatli olacakmışız Aman Murat gözünü dört aç iyi çalış oğlum Daha ilkokuldayken ders çalışmasını öğrenmen gerek Ağaç yaşken eğilir derler Biliyorsun değil mi atazözüdür bu Biliyorum Hah, iyi. yani bu demektir ki Küçükken nasıl alışırsa insan Öyle sürer gider <gülüyor> Bu bir disiplin sorunu Biliyorum baba İnsan güçlü yaratık Yeter ki başarmak istesin Bir şeyi yapmak isterse Karar vermişse eğer Kimse engel olamaz ona Eğer sen de okumak istiyorsan Yararlı bilgili bir delikanlı olmak istiyorsan Olursun Anlatabiliyor muyum Evet Mutfakta bir şey taştı baba ha? Ha, eh, Su <gülüyor> Pirinci haşlamak için su koymuştum hoca Ne çabuk kaylamış <gülüyor> Tamam pirinç ayıklandı Şimdi öbür işlerimize bakalım ee, Çalış ama ya değil mi? <gülüyor> Yazmaya başlasana Ne duruyorsun hadi? Yazacağım da ee? Ama sen konuşma olur mu? <gülüyor> e neden konuşmayayım ya? Bütün gün birbirimizi görmüyoruz Özlüyorum seni Ben hem konuşup hem de yazı yazamıyorum Peki aslanım peki Susarım öyleyse Annen gelinceye kadar hiç konuşmam Tamam mı? Hep öyle dersin ama dayanamazsın daha, Göreceksin bak bu akşam hiç konuşmayacağım Annen gelinceye kadar tabii O geldikten sonra konuşuruz değil mi? Evet babacım seni bir öpeyim <gülüyor> Öp bakalım <gülüyor> Benim elim senden daha çabuk bir saatin içinde yemeği hazırladım Salatayı yaptım sen mutfağa bir girdin mi bir daha çıkmıyorsun Ne bitmez bulaşıkmış bu böyle Tamam canım tamam bitti geliyorum Sen içeri gitsene Ne dikiliyorsun ne tepemde E seni bekliyorum Allah Allah ne oldu bir şey mi var <gülüyor> Ne gülüyorsun canım Aman Kemal gözünü seveyim bir muziplik yapma Çok yorgunum bugün Sana bir haberim var Hayırdır inşallah Hayırlı hayırlı yani ben pek güzel olur diye düşündüm ama <gülüyor> bilmem artık Söyle bakalım neymiş Yok <gülüyor> Yo, böyle mutfak kapısında ayaküstü söylenmez Ciddi bir iş bu Hadi hadi içeri girelim öyleyse e, Kahve yapmayacak mısın? Hmm, i̇stiyorsan yaparım İstiyorum <gülüyor> e, Hadi git sen ben geliyorum şimdi Kahveyi pişir beraber gideriz Karşılıklı otururuz güzel güzel kahvelerimizi elimize alırız Ondan sonra söylerim ha Ay merak ettim inşallah borca girmiyorsundur Taksitle bir şeyler almaya kalkmadın değil mi? Hayır Ay, Yoksa ablanlar mı geliyor? Yok canım Şu fincanları versene bana <gülüyor> Al bakalım Aa, Dikkat et taşıracaksın <gülüyor> Tamam tamam <gülüyor> Oldu işte Hadi içeri gidelim Hadi bakalım Anlat bakalım Neymiş seni dinliyorum Efendim <gülüyor> Ah o senin annen yok mu nimet Annemden ne istiyorsun şimdi Söyle hadi ne söyleyeceksen hadi Annenden ne istediğimi bilsen dudağın uçuklar Ben bile korkuyorum ama İffet'i de severim doğrusu Yazık değil mi ona Ne diyorsun sen hiçbir şey anlamadım Gel şu kızı evlendirelim diyorum Ha iyi olmaz mı Hangi kızı İffet'i mi Aman iş çıkarma başımıza Kemal Bırak Allah'ını seversen Çok iyi olacak inan bana Bu tam ona göre bir kısmet Bana bak Bunu kaçırırsak bir daha böylesini bulamayız Sen ne telaşlanıyorsun şekerim İffet evlenmek istemiyor ki Kaç yaşında o şimdi otuzunu geçmedi mi Aa, Geçti canım otuz dört filan ee, Daha ne bekleyecek Biraz patırtı olur doğru E olsun ne yapalım Nasıl bir adam bu ne iş yapıyor Sessiz sedasız efendi bir çocuk Şöyle ikisini yan yana gözümün önüne getirdim. Epek yakıştılar birbirlerine. Ya. <gülüyor> ben bunları evlendirivereyim dedim. Dedim ama kolay değil tabii. Sen de biliyorsun. Annen uğraştırır bizi. Ya. Olsun be nimet. Düşünsene. iki insan el ele verecek. Birbirlerine bakıp gülümseyecekler. Konuşup akıl danışacaklar. Kol kola yürüyecekler. Sonra tencere, tabak, bardak alacaklar evlerine. Öpüşecekler <gülüyor> E niye yaşamasın İffet bunları ya, ya. Adam ikide bir dikkat et çok para harcıyoruz Diye hır çıkaracak Ona baktın buna güldün diye kıskançlık yapacak E tabi onlar da olacak Ama sonra barışacaklar Boşver karıcığım Çok yorgundun dün akşam sinirliydim diyecek Ay Kemal ne bileyim ben şimdi e, Kimmiş bu adam ne iş yapıyor Efendim bu Ali bey He. Bizim şirkette muhasebede çalışıyor Herkes sever onu İyi çocuktur Orta boylu tıknazca Saçları biraz dökülmüş Ama ziyanı yok Gözleri güzel O mu dedi sana Yani evlenmek istiyorum mu dedi Yok, yok o bir şey demedi de Hani benim aklıma geldi <gülüyor> e, Şu çocukları birleştirsem ne iyi olur dedim Seraftır e, Bir denesek ne olur sanki? ki <gülüyor> <gülüyor> Aman ne bileyim Ali'yi yemeğe getireyim yarın akşam Sen evet. bir gör bakalım ne diyeceksin ha? Olur mu Ay, Bilmem ki Neyse dur bakalım acele etmeye düşünüyoruz. Nasıl oldu annem iyi mi? İyi iyi salonda oturuyor. Aman ev işi öyle çabuk biter miymiş? gezmeye gidelim diye yalan şapşişler yapıyorlar. Ne oldu yine anneciğim? Ah. Niye söyleniyorsun? Ah, Melate kızdı. Aa, e hadi bir öpeyim o güzel hmm. yanaklarından. Hmm. Hoş geldin. Hoş geldin. <gülüyor> Man ama bu Melate hanım da yani e, hani pek seviyordun. Göz verdin mi böyle oluyor işte. <gülüyor> Yeni bir mağaza açıldı şurada. Oraya gidelim diye gelmiş. Demin bizdeydi de. Sizin sokağın köşesinde, değil mi? Gördüm. Ay orada düğmeci yok muydu hmm, Ufak bir tuhafiyeci dükkanı vardı Yanında da ayakkabı tamircisi evet, tabii ya. Ne çabuk değiştirmişler Alemde para var kızım Kaşla göz arasında yıkıp yerisini yapıveriyorlar Allah Allah ben dikkat etmemişim demek Şimdi gelirken gördüm Bir baktım koca koca çiçekler filan Büyük bir kalabalık O küçücük dükkan nasıl büyümüş öyle ee, Bizim buralarda gelişiyor artık Peki tuhafiyeciyle ayakkabı tamircisi ne oldu Nereye gitmişler ne bileyim ben Ay, Öyle sağlam pençe yapardı ki o rüstem efendi Ay, Nereye taşındı kim bilir Sorup öğrenmeli Sihirbaz gibi ne de çabuk yapmışlar hayret doğrusu E Anlat bakalım sizde ne var ne yok Murat nasıl İyiyiz işte anne bildiğin gibi Sabah gidip akşam geliyoruz Sen Hı -hı. Biraz zayıflamışsın <gülüyor> Aa, Yok canım <gülüyor> makyaj yapmamış da ondan İki kilo verdim ama yeni değil ki on beş gün oluyor Geçen gelişimde de böyleydim Hasta olursun kızım Boğazına iyi bak Genç değilsin artık Önce Can sonra Canan Sen iyi ol ki çalışıp kocana bakasın Anne yapma Allah aşkına Sen çalışmasan biraz zor alınırdı o renkli televizyon Çamaşır makinesi filan ama neyse Hadi neyse neyse Yani beni bilmiyor Aklı ermiyor zannetme ben ta başında biliyordum böyle olacağını. Hayda anne ne oldu şimdi? Niye enişteme mesafe taşıyor? Sataştığım yok canım, doğruyu söylüyorum. Bak sana nimetin haline, saçını tarayıp gözünü boyayacak vakit bulamıyor. Ay zayıflıyor evladım. Kim bilir nasıl koşturuyor oradan oraya. Anne ben iyiyim merak e, etme. Tabi tabi öyle diyeceksin öyle Ay diyeceksin. Ya Rabbim bir türlü inandıramadım seni. Mutluyum anneciğim lütfen boş yere üzülme. Elimde mi? Sen istediğin kadar üzülmedi kalk, Seni kalk. böyle görünce Hadi. içim sızlıyor Makyaj yap bari Çiçek gibi gezerdin evlenmeden önce Senin bir şeye canın sıkılmış Acısını benden çıkarıyorsun Melate kızıyor Neden? Her gelişinde kalk şuraya gidelim Kalk buraya gidelim İffet de ona uysa bütün gün sokak sokak gezecekler Bir de amcasının Oğlumu ne bir adam var ee, Yoksa Bilmem artık o anlasın. Geçen gün muhallebiciye götürmüş bunları. Ay anne, söylediğime pişman etme. Anlatacak bir şey yok. Utanma, utanma. Aa kıpkırmızı oldu şuna bak. Ya eve geldiğinde de bir tuhaftı. <gülüyor> Yüzüne bakar bakmaz anladım bir şey olduğunu. Aman oldu neler oldu neler? Ay her şeyi böyle büyütürsün anne. Ceket almak istiyordum Hı -hı. ya. Hadi çıkıp bir bakalım dedik Melahat'le. Ne zaman? Dün değil evelse gün. Çarşıya çıktık istediğim gibi bir şey bulamadım Kollar uzun geliyor Vatka da iyi durmuyor Beğenip alamadım e Zaten söyle. hazır şeyler hiç yakışmaz ki sana ha, Niye kırmızı ceketim fena ama kaç yıldır giyiyorum O kadar dolaştığın ne işe yaradı? Öyle geç geldi ki neredeyse televizyonda haberler başlayacak anne Yani Melahat'in kocası saat yedi de eve geliyor Biz daha mı geç geldik Ay Ne bileyim hava kararmıştır Hadi hadi uzatmayın artık adamı anlatsana Eve dönerken gel sana bir keşkül ısmarlayayım dedim Melahat Tam muhallebicinin kapısında gördük adamı Biz girerken o çıkıyormuş Gitmedi O da bizimle beraber oturdu konuştuk biraz İşte hepsi bu kadar e Ne var bunda Böyle başlar sonra arkası gelir Peki rastlantı mı şimdi bu ha? Sen inanıyor musun buna Ay, Allah bilmem aşkına Bilmem ki nasıl bir adam Aa, Doğru dürüst bakmadım bile Şey esmerdi galiba Bekar mıymış Dul, karısından ayrılmış Abla annemi bilmez misin Bırak Allah'ını seversen konuşulacak bir şey yok ki bunda Valla hiç belli olmaz Bir bakarsın beğenip anlaşabileceğin biri Çıkıverir karşına Kim, Kim kimin karşısına İffetil mi Aa, yo, yo, Ay, Dünyada olmaz Ne olmaz anne yani iyi bir kısmete çıksa evlendirmeyecek misin Aa, Neden evlendirmeyeyim canım Varlıklı görgülü akıllı uslu bir adam olursa Evlendiririm Aa, tabii. İyi valla bana bir şey soran yok Ayıp ayıp de bir adama rastladık diye Bu kadar konuşulur mu Hayır yani merak ettim ee, O laki kapı çalınıp birisi seni istemeye gelse e, Annem ne yapar acaba Hele gelsin de o zaman düşünürüz İnşallah bana yaptığını yapmazsın Daha fazlasını yaparım <gülüyor> Kemal'in ikinci gelişi miydi neydi bizim eve Nasıl kovdun çocuğu Kapıyı çarpı vermişti yüzüne. Ya iyi ki enişte aldırmadı Yani başkası olmasın. utanır da bir daha gelmezdi. Ama o pişkin maşallah. <gülüyor> Ay, şaşılacak şey. Hayret ediyorum doğrusu. Sen sınavlara çalışırken sabahlara dek çaylar pişirdim. Arkadaşlarını doyurdum. Aman okusunlar diye kedi gibi dolaşırdım evin içinde. Onlar unutuluyor. Ay, sinirlenme anne. Yıkadım, ütüledim, misler gibi baktım hepinize. Babanız öldüğünde mahzun olmasınlar diye giymedim giydirdim Ne bir komşuya gittim ne evime kimseleri aldım Ben de gençtim o zaman Kendim için yaşadım mı? Hep sizi rahat ettireyim diye uğraştım Ama ne oldu? Hepsi unutuldu Unutmadık anne unutmadık da sen Tam oh diyeceğim zaman çocuklarım adam oldu Üç kuruş para girecek evimize Rahat edeceğim dediğim zaman Önce saffet evleniyorum dedi pat diye. Ay, Sinirlenme böyle. anne gece uyuyamayacaksın Sonra sen Ben Kemal'i niye istemedim Biliyordum böyle olacağını da ondan Beş parasız adamla evlenince Bak bak ne hale geldim bak. Anne biz birbirimizi sevdik Pek de güzel anlaşıp gidiyoruz işte mutluyuz Bunu bir türlü kabul etmiyorsun Aman aman ne haliniz varsa görün. Bana ne Ben sizden hiçbir şey beklemiyorum Başımı sokacak bir evim var çok şükür Kimseye muhtaç değil Anne yapma lütfen yeter artık Anneciğim senin sayede okuduk Sen nelerle büyüttün bizi diyen yok İkide bir Bir evlenme sözü çıkar ortaya Başıma kalkarsınız Ben istemez miyim kızım şıkır şıkır dolaşsın Altında arabası Yazlık kışlık evi olsun e İsterim tabi Dünyada parasız adamla evlendirme müffeti ah. Zenginler de sıraya girmişti Bak Nimet aklından böyle bir şey geçiyorsa anne geçmiyordur üzülme Kimseyle evlenmeyeceğim ben İster memur ister zengin Kim olursa olsun Zaten beni kim alır Bir güzelliğim yok dil bilmem Liseyi bile bitiremedim neyimi beğenecekler Kapı çalınıp biri gelse filan diye Ağız arıyor. var bir bildiği Ben anlarım bunu yok, anlarım. Ama yok aman ben karışmam Çocuk mu koskocaman kız Ne isterse yapsın bana ne Hani yani sözün gelişi birisi istese verdim Olur ya, aman demem bir daha Tövbe tövbe neme gerek Ne o bir yere mi gidiyorsun Hayır Niye giyindin öyleyse Hiç Ablanın ver etek mi o Dön bakayım dön Ay. Ay, yo, olmamış olmamış Hiç iyi durmuyor sende Benim hoşuma gitti anne Yakışmamış kızım hiç güzel olmamış Çıkar onu başka bir şey geldim. Ay Ne giysem illa bir kusur bulursun Giyinmesini bilmiyorsun da ondan Aa, Hoş geldin Merhaba teyzem nerede salonda mı İçeride. Gel, gel kapıyı kapata gel bak ne diyeceğim Annenin yanında söyleyeyim de sonra bir şey olmasın Merhaba teyzeciğim Hoş geldin <gülüyor> Ne oldu biliyor musunuz Hayrola? Ömer abim telefon etti demin Hani söylemiştim ya size amcamın oğlu Muhallebici de hastamış. Ah evet işte o Aa, Diyor ki yani ben tek kelime söylemiş değilim Sakın aklınıza bir şey gelmesin Hep beraber bir yemeğe çıksak Olur mu acaba diye bana soruyor e Ben ne diyeyim şimdi şaşırdım kaldım tabi Fethi pek sevmiş tanışalım diyor Eksik olmasın teşekkür ederiz Siz buyurun gidin biz gelemeyiz Melahat hanım Ay hemen bu akşam değil Siz ne zaman isterseniz ne zaman uygunsa dedi Tanımadığım insanla yemeğe gitmem ben Kusura bakma Yabancı değil ki benim amcamın oğlu Tanışmış olursunuz Kim olursa olsun Amcanın oğlu dayının oğlu Bana bak Açık açık söyleyeyim Melahat hanım Benim kimseye verecek kızım yok Öyle olsa şimdiye çoktan evlendirirdim ancak varlıklı biri olur Benim de aklım keser Kızım rahat edecek, mutlu olacak O zaman belki Bunu bil, bir daha böyle şeyler söyleme bana Hiç konuşmamış olalım Yoksa bozuşuruz Komşuyuz, görüşüp konuşuyoruz Ağzımızın tadı kaçmasın Ama teyzeciğim böyle birdenbire kestirip atmak olur mu? Olur olur, konuşma artık Bitti, bu kadar Söylenecek başka şey yok Ay, Gidiyor musun? Güle güle güle güle Ağla bakalım. Ağla. Madem içinden ağlamak geliyor, istediğin kadar ağla. Bana sormadın bile. Sanki ben Aa, ne diye sana soracakmışım? Bilmiyor muyum hıçkırp gideceğini? He? <gülüyor> Gitsek nasıl olur acaba? <gülüyor> Gitmesek mi yoksa? Ha? Gitsek mi anne? Diye kurutup duracaksın. Hayır efendim. Verirsin ağzının payını susturursun. Ama anne ne? ben E söyle, söyle bakayım neymiş bakayım ha? Ben ben onlarla yemeğe gitmek isterdim Ne var bunda kötü bir şey değil ki Tabi tabi anladım ben Kuş beyinlisin aklın ermiyor ki senin İffeti pek sevmiş diyor Duymadın mı? Bir insan tanımadığı birini neden yemeğe çağırır ha? Mutlaka bir çıkarı vardı da onda. Bir yemeğe gitmekle ne olur anne Hemen beni kaçıracak diye. ya Aa, Söyleyeyim ben sana ne olacağını gözlerinin içine bakıp duracak. Gülümseyecek. Terbiyeli, terbiyeli konuşacak. <gülüyor> Sanki sana hayran olmuş gibi pozlar takılacak. Hele eli yüzü düzgün biri ise aklını çelecek. Peki şura gider, değil mi bu? <gülüyor> Anne, hayır, onun için değil. Hep bu evin içinde aynı şeyleri yapıp duruyoruz. Ya kavga ediyoruz ya televizyon seyrediyoruz. Uyuyoruz, yemek pişiriyoruz. Hep aynı. Bir günün öbüründen farkı eee, yok. böyle yaşanır kızım. Başka ne olacaktı? <gülüyor> ...bilmem kimle gezmeye gitsen... ...ya da evde değil de otelde kalsan... ...değişiklik mi olursa sanki? Tabii insan biraz heyecanlanır... ...başka şeyler görür, başka türlü konuşur. Aa, para olursa belki o dediğin olur. Ne değişti Nimet'in yaşamında? Ha? Söyle bakayım... ...daha mı rahat etti şimdi? Ha? Bir tutturdun para diye zengin adam beni ne yapsın? Hiç belli olmaz ki iffet. Bak şimdi... ...rastlantı bu. Duymuyor muyuz? Oluyor böyle şeyler... Senin gibi hanım hanımcık bir ev kızını Mumla arayıp da bulamayanlar var <gülüyor> Belki Yaşlı bir adam olur ama Daha iyi Daha iyi kıymetini bilir El üstünde tutar seni Ay acelen ne kızım Güzel güzel oturuyoruz şuna <gülüyor> Anne evlenmek için değil Anlamıyor musun e, Öyle değilse niye ağlıyorsun ha? O adam bir, bir mata olsa Karısı bırakmazdı <gülüyor> Demek ki huysuzun biri. Şey, hadi kalk, kalk. Elini yüzünü yıka, hadi kalk. Bırak beni, dudaklarda. Hadi, hadi, kalk. Yıkamıyorum, yıkamayacağım. Aşağı bakadan ağlayacak mı sana ne? Ağlarım, gülerim canım. Ne isterse onu yaparım. Ona kesin bir sesi getireyim. Her an gözün üstümde, bıktım artık. Rast bırak sana beni. Çekil git odamdan İstemedim sana. Hepsini al, git bakma öyle gözlerini açıp. Ne yaparsın? Döver misin? Döver misin? Döver misin? Döver misin? Canen ne yapmak istiyordu? Onu yaparım ben. İlk, Günaydın Günaydın kızım Kahvaltı ettin mi? Çoktan Saat 6'ya gelmemişti kalktığımda Ekmek kızartayım mı sana? Anne Affedersin Dün akşam sana bağırdığım için özür dilerim Moralim çok bozuktu Biliyorum Gece hiç uyuyamadın Ben de Senin kalktığını duydum Balkona çıktım biraz. Hava iyi gelir diye. Neyse, neyse. Olur böyle şeyler. Ne yapalım? Şey. Bugün bir sinemaya gidelim istersene. Güzel bir film var mıdır acaba? Bilmem. Gazeteye bakarız. İffet Güzel evladım. Bak dinle beni. Ben sebep olmayayım. Eğer o adamla tanışmak, görüşmek istiyorsan. Hayır anne. Bunu konuşmayalım artık Gençsin sen de gezip eğlenmek istersin elbet Ama Ama gözü çıksın Babamdan dedemden kalan arsalarım yok ki Satıp parasını sana vereyim Bir şey istemiyorum ben anne Üzülme Kendimi düşündüğümden değil inan olsun Yani Sen gidersen bana kim bakar diye Aklımın köşesinden bile geçmez ee, Pek yaşlı sayılmam Öyle değil mi Elim ayağımda tutuyor çok şükür Yalnızlığa da alışırım ne olacak İnsan nelere alışmıyor ki Seni düşündüğüm için Sen rahat edesin diye Biliyorum Evlen de gör bakalım Koca dediğin ilk günden canım cicim der Sonra canına okur insanın Hep hizmet bekler hep Yemeği vaktinde hazır olacak Gömlekleri ütülü olacak Sokağa çıkarken ondan izin alacaksın Bak bak nimeti görüyorsun işte Gene Kemal çoğundan iyi İyisi böyle olursa ötesini sen düşün Tamam anne Artık konuşmayalım kapansın bu konu Yok yani ben şey için söylüyorum Benim yüzümden olmasın diye Eğer içinde bir duygu varsa Hani ne bileyim Sonra annem engel oldu deme bana Demem diye. anne Zaten güzel değilim Doğru düzgün okumadım Kim alır beni Alsada dediğin gibi işini gördürmek için Ya Yani ne güzel oturuyoruz işte ikimiz beraber. Hayır evlenmek istemiyorum. İyi düşündün mü? Evet. Sonra pişman olma da. Anne. Peki kızım, peki peki. Sustum, sustum. Ee, hemen çayı ısıtayım. Ee, ekmek de kızartayım ha? Ben yaparım. Otur, kalkma sen. Yahu nimet hadi seni hayatım çabuk ol biraz Aman uyduruk iş yapamam ben Yaptım mı temiz olmalı İyi ama geç kalacağız Bir pazar günüm var benim çalışan kadının bilmiyorlar mı E bugün başka ama çöp çatallık yapacağız Bak Saffet abi bile pazar mazar demedi Tamam peki peki şimdi bitiyor Ben hazırım baba Oho, Aferin sana ne güzel giyinmiş benim aslan oğlum Nedir eh. bu annenden çektiğimiz yahu Sanışları yaptın mı sen Oo, Yaptım tabi öyle güzel bir piknik sepeti hazırladım ki Hadi öyleyse aşağı inip kapıda bekleyeyim beni Ben de giyinip geliyorum Ali'nin külüstürü yolda kalmaz inşallah Aman onun arabasına mı bineceğiz ee, Evet Annenleri Safvet abiye getirecek. Peki eveslendin. Dilerim yüzüne gözüne bulaştırmazsın. <gülüyor> Dur bakalım. Bir talısınlar hele görsünler birbirlerini. Bakarsın bir şimşek çakar, bir yıldırım aşka. Ha? Hadi baba, beni ineyim aşağıya. Geliyorum geliyorum. Nimet bekletme bizi. Tamam canım, şimdi gelirim. Bak Ali gelmiş bile Günaydın Günaydın Geç Murat şöyle gel gel bakayım ha. Ha. Otur oğlum Ali'ciğim nimeti bekleyeceğiz biraz Bekleriz Ben de senin yanına oturayım He <gülüyor> Hava ne güzel değil mi Hava mı Ha ya Öyle galiba e, no, Heyecanlı gibisin e, Yok yo, yani ben ne bileyim Bir tedirginliğim var tabi <gülüyor> Boşver yahu rahat ol Bak ne güzel bir yere gideceğiz şimdi Ağaçlar Kuşlar pırıl pırıl güneş <gülüyor> Kelebekler uçmaya Başlamış mıdır acaba nedense <gülüyor> Gidince görürüz Ne iyi oldu değil mi Arada sırada gidelim bir yerlere Ali Benzin parasına ortak olurum ben. Küllüstür mülüstür ama bizi götürüp getirir bu ara böyle değil mi Tabi e, Tabii canım. <gülüyor> i̇şte nimet de geldi. Oh, sepeti unutmuşsunuz. Şey merhaba Ali Bey. E, merhaba efendim. E, ne yapayım arkaya mı koyayım bunu acaba? E, yanına al. Ben önde oturuyorum. Orada yer var. Tamam. <gülüyor> eh, hadi bakalım. Gidiyoruz artık. <gülüyor> <gülüyor> Geldiler vallahi Merdivendeler Nereye otursak diye bakınıyorlar. Hiç aldırma Bırak onlar bizi görsün Kemal böyle işte çocuk gibi <gülüyor> Her şeyle dalga geçiyor <gülüyor> Benim hoşuma gidiyor onun böyle Yani rahat güleç Dayımlar <gülüyor> Anne bak dayım anneannem yenge Onlar da buraya gelmişler Değil de, Hizmet, değil de. Bakma nimet bakma biz ağırdan alalım. Nasıl olsa Murat çeke çeke getirir şimdi onları. İyice yaklaşsınlar. Bekle biraz. Olur mu canım? Ne diyorsam onu yap. Aa, ay ne cesare. Aa! Aa. Merhaba tamam, ne var yenge? Aman ne kadar uzun zamandır görüşemedik. İyi oldu beraber oluyoruz. Sen burada simitçi fırını olduğunu biliyor muydun? Hayır canım yeni öğrendim Uzakmış değil mi ne kadar dolaştık? Gezmiş <gülüyor> olduk fena mı? Sıcacık ne güzel simitçi çıtır çıtır hmm, Pek güzel Şöyle önümüzden yürü bakalım yola çıkma sakın Peki neden olmaz diyorsun? Pekala aklı başında bir çocuk işte Uğraşmıyorum bunlarla artık abla Anneme laf anlatmak çok zor biliyorsun Bak, eğer Ali'yi beğenirsen biz sana yardım ederiz <gülüyor> Öyle şeyler söylüyor ki dayanamıyorum fıtıracak gibi oluyorum Bak Şimdi bunları sen Ali'den hoşlandın mı hoşlanmadın Ee Bir görüşte anlamam ki Ne bileyim nasıl bir insandır Utanamak ister misin? Yapmayın böyle şeyler yine kıyamet kopar bizim evde Biliyorsun annemin oyunu Akşama burnumdan getirecek benim Rastlantı bu İffet Biz orada otururken siz geldiniz öyle değil Annem yutar mı bunları? Hemen anlamıştır eniştemin abimle konuştuğunu Anlasın Bize yaptığını abime yapamaz Abim tanıyor mu Ali Bey'i? Ee, Kemal tanıştırmış o ne diyor? Efendi çocuk diyor beğenmiş Koşmasana oğlum Babam geliyor bak o amcayla beraber Ay eyvah Ay, Sen de pek korkaksın Nerede kaldınız yahu <gülüyor> Kemal merak de sizi aramaya çıktık Sokakları karıştırdım ben Yukarıdan saptık da ondan yolu uzattık biraz e, Buraları bilmez misiniz? Eskiden gelirdik ama Gezilecek öyle güzel yerler var ki Bakın eskiden benim çocukluğumda Şu yamaç bütün ağaçlıktı Ta aşağıya, denize kadar inerdi ağaçlar Ağaçların bittiği yerde deniz başlardı İnanın biz haremden denize girer yüzerdik Midye toplardı Aa, Gerçekten mi? Evet Bu otobüs garajları falan yoktu Deniz doldurulmamıştı o zaman Buraya hiç gelmedim ama Uzaktan taşlıktan Üsküdar'a bakmasını çok severim Ben de karşıya Saray burnuna bakmasını Oturduğumuz bahçe var ya Vaktiyle konak bahçesiymiş orası. Onun için set set yapılmış. Ha, o kocaman bahçe konağın mıymış? E, e, evet ama eskiden aileler kalabalık oluyormuş biliyorsun. Olsun kardeşim yüzlerce kişi alıyor orası. Akşamüstü orada oturup güneşin batışını seyretmeye doyum olmaz. Deniz kıpır kıpır şıkırdar. Güneşte Topkapı Sarayı'nın arkasına doğru inmez mi yavaş yavaş Şey siz hep gelir misiniz o konağın bahçesine e, Ben Üsküdar'lıyım burada oturuyorum Öyle mi kendi eviniz mi Yok hayır Kira Hadi yürüyelim abla yol ortasında durduk kaldık e, Neden acele ediyorsunuz e, Bizi beklerler geç kalmayalım da Ben Murat'ı alır giderim siz gezin isterseniz A Ama enişte Sen git e, Biz de geliyoruz şimdi ee, şurada ileride eski ahşap konaklar var Görmek isterseniz gidelim oraya Hala içinde oturuluyor mu? Ee, bir tanesinde oturanlar var ama bakımsız Gelin şuradan sapalım ee, Yok şey başka zaman gideriz Siz bilirsiniz Ben merak ettim hadi gidip bakalım Gitmeyelim abla karışma ee, Hele bir bahçe var ufak bir şey ama görmeye değer Duvarları yıkılmış zavallının İçindeki ev kanatları kırık Kocaman bir kuş gibi çöküvermiş O bahçe beni çok etkiler Ortada kocaman bir palmiye ağacı Her yanı yabani otlar bürümüş Kenarda köşede Akıl almaz güzellikte Rengarenk çiçekler açar Ne güzel anlattınız Görmek isterdim ama bugün olmaz Peki Başka zaman olsun Bir iki gün sonra gelip Sizi evinizden alabilir miyim Beni Yani bizim evden mi Yok olmaz Şey Belki sonra Daha sonra ileride yani bilmiyorum. Ben biliyordum başıma gelecekleri. Dilim döndüğü kadar anlatmaya çalıştım iftira ama dinleyen kim? E çok iyi bir çocuk anne. Tanısanız siz de seversiniz. Hemen tavır alma, olmaz deme anne. Yani dediğim peki ne yapayım? Valla bana sorarsanız rahat bırakın karışmayın derim Ben yapamam Olur ya da olmaz bilmiyorum Bırakın gezsinler biraz konuşsunlar En sevmediğim şey Ben gidiyorum diye çıkacaklar evde Aman elden. anne çocuk mu koskocaman kız gidecek elbette Yani bugüne kadar nasıl yapmadığı ona şaşıyorum Bu olanlar hep senin marifetin Kemal E ne oldu ki İki gecedir gözümü kırpmadım üzüntüden Yazık günah değil mi bana Üzülecek bir şey yok ki anne Şu yaşıma geldim bir oh diyemedim Bunca yıl gün güneş görmeden evin içinde size hizmet ettim, durdum. Şimdi İffet de gideriz bakalım. Dur, dur, dur. Ne olacağını bilmiyoruz ki daha. Gezip tozup ayrılacaklar mı sonra? Sanmam. E, bana sanki anlaşabilirler gibi geliyor. Gördün mü bak? İç gibi iyi alırsın. Aa! Evin içinde yabancı bir erkekte yapamam ben. Aynı. Canım, alışırsınız. O da sizin bir oğlunuz olur. Yo, yo, yo. İstemem, istemem. Ey, o zaman İffet gider. Niye gitsin canım? Oh, ah Kemal ah hep senin yüzünden, senin yüzünden Biz sizi hiç yalnız bırakmayız anne merak etme Ali'nin arabası var seni gezdirir <gülüyor> Onlarda kalırsın bize gelirsin Abime gidersin Ben evimden başka yerde kalamam Kukumav kuşu gibi tek başıma otur e, O zaman biz sana geliriz <gülüyor> Güzel börekler yaparsın ee, Zeytinyağlı dolmalar hı? Oh, Her akşam sendeyiz artık anne Of of ya böyle oluyor işte. Tabii size göre hava hoş Kalkayım gideyim bar geç oldu Acele etme Kemal götürür seni. Ne yapayım oturup da? Gideyim gideyim ben evime. Bak bak bak gene darıldın anne. Oysa ben yalnız kalmazsın demek istedim. Biz yaparız börekleri zeytin yağlı dolmaları. Öyle değil mi Kemal? Ya tabii biz yaparız. Buyur anneciğim gel hep beraber yiyelim deriz. Tamam öyle yapacağız. Bu gece sakın üzülme mi Yum gözlerini güzel güzel uyu Güzel şeyler düşün Anne Ne güçlüklerle bizleri büyüttün Bizim için neler yaptın Şimdi mutlu olmamızı istersin öyle değil mi Ha güzel anneciğim İstersin diye Benim. Çamaşırları yıkadım bitti Çarşafları balkona astım Bu gece dursun yarın sen toplarsın Banyoyu temizledin mi? Tabi makineyi de kurlayıp çektim yerine İyi hadi gel çayını iç oh. Bu gece burada kalmayacak mısın? Yok Ali gelip alacak ama saat kaçta gelir bilmiyorum Hı. İşleri çok çok çalışıyor Hı -hı. bu aralar Eline sağlık Melahat Hanım. Kurabiye pek güzel olmuş. Aa, Hasan Bey'in karısından öğrendim. Dün onlara gitmiştim. Size de uğradım ama evde yoktunuz. Aa, kasaba gitmiştim. İffet? Hı. Du bakayım. Sende bir değişiklik mi var ha? Yoksa evet, ya <gülüyor> öyle ya öyle bebeği olacak evet. yarın öbür gün. Eli sudan hiç çıkmayacak artık. Bu uğraşsın dursun bakalım. Ben ona çok söyledim vaktiyle ama dinleyen kim? Şimdi bir de bebek çıkacak başımıza. Kolay kolay buraya gelemez artık. E ben de gidemem. Ay ay bilmem ki ne olacak. Ay ben ne yapacağım bundan sonra? Daire 4 Gürşen girgin koçun yazdığı oyunumuzu dinlediniz. Yöneten Asuman Korat Efektör Mehmet Turgut Oynayan Sanatçılar Anne Hepşen Akar İffet Adviye Öztürk Kemal Münir Canar, Nimet Tomris Çetinel, Melihat, Gülenay Akşar, Ali, Atsız Kara Duman, Murat, Görkem Canverdi. Bir başka oyunda buluşmak dileği.